1832 numaralı konu, Ya ve Arpa'nın bereketlendiğine dair Ümmüşerik'in kıssası, Defs kabilesinden bir kadın vardı, ona Ümmüşerik, deniliyordu, Ramazan ayında Müslüman oldu, sonra Medine'ye hicret etti, yolculuk esnasında bir Yahudi ile karşılaştı ve yol arkadaşı oldu, yolda su sayınca Yahudi'den su istedi, Yahudi, eğer Yahudi dinini kabul etmezsen su vermem, dedi, Kadın uyudu ve uykusunda bir adamın kendisine su içirdiğini gördü, uyandığında susuzluğunun geçtiğini gördü, Medine'ye gelince bunu Hazreti Peygamber'e anlattı, Hz. Peygamber ona evlenme teklif etti, fakat kendisinin Resulullah'a layık olmadığını ileri sürerek, hayır, beni dilediğin bir kimseyle evlendir, dedi. Hazreti Peygamber onu zeytle evlendirdi ve kendisine otuz ölçü kurma verilmesini emretti ve onlara: "Siz daima bundan yiyiniz, fakat onu hiçbir zaman ölçmeyiniz" buyurdu. Ümmü Şeri'in yanında bir tulum da yağ vardı. Hazreti Peygamber'e hediye olarak getirmişti. Kariyesine yağ tulumunu Hazreti Peygamber'e götürmesini emretti. Kariye tulumu götürüp boşaltınca Hazreti Peygamber tulumun ağzını bağlamadan asmasını söyledi. Kariye de boş tulumu getirdi ve ağzını bağlamadan astı. Ümmü şerik bir gün içeriye girdiğinde yağ tulumunun dolu olduğunu görerek kariyesine ben sana bunu Resulullah'a götür demedim mi? dedi. Kariye ben götürdüm dedi. Bu durumu Resulullah'a aktardılar. Hazreti Peygamber onlara o kırbanın ağzının bağlanmamasını emretti. O kırba ümmü şerik onun ağzını bağlayıncaya kadar o şekilde devamlı dolu kaldı. Sonra Resulullah'ın vermiş olduğu 30 sa arpayı ölçtüler baktılar ki 30 saadan hiçbir şey eksilmemiştir.